Değerli dinleyenler merhaba, Cemre Beklentisi programı başlıyor. Bu bölümün konusu, ya da Cemil Bir Hicret Nesli. Alaka, vefa ve dua, derecesine göre herkesin hakkıdır. Ayrıca insana insan olduğundan dolayı alaka duymak, elden geldiğince onun hüzün ve sevinçlerini paylaşmak ve belki de en önemlisi onun akıbetini, ahiretini düşünmek, bir insanlık borcudur. Çünkü insan, hakkın fevkalade donanımla yaratıp yücelere namzet kıldığı üstün bir varlıktır. Zaman zaman değişik sürçmeler yaşasa da, toprağını bulmuş tohum gibi uygun bir atmosferle karşılaştığında, tekrar niçin yaratıldığı ve neye namzet olduğunu hatırlayacak ve o istikamette yürümeye çalışacaktır. Dolayısıyla ilgi ve teveccüh onun tabii hakkı sayılmalıdır. Hangimiz böyle bir alakaya muhtaç olmadığımızı söyleyebilir ki? İnananlara gelince, Kur'an'ın ifadesiyle onlar birbirinin velisi yani dostudurlar. Dolayısıyla biri diğeri olmadan, ona yaslanmadan uzun süre ayakta kalamaz. Yine Kur'an-ı Kerim bize dualarımızda diğer müminleri hatırlama edebini de talim buyurur. Bu edepledir ki, biz sair dualarımızda da cemî sigasını tercih etmeye ve inananları, hatta yerine göre diğer insanları da dualarımıza dahil etmeye çalışırız. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu beyanlarında da müminler yek vücut bir ceset olarak tavsif edilmiştir. Onlar kurşundan yapılmış, malzemeleri birbirini takviye eden bir bina gibidirler. Bir vücudun herhangi bir azasındaki arızayı vücuttaki diğer azaların hissetmesi gibi İnananlardan birini üzen bir mesele de diğerlerini dilgîr eder etmelidir. Nitekim Allah Resulü Aleyhi Ekmelü't Tahiyya da Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir buyurmak suretiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmiştir. Evet, müminlerin dertleriyle ilgilenme insana hakiki insanlığı kazandıran çok üstün bir vasıftır. Bu sebeple gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde, ülkemizin ve dinimizin geleceği için her türlü fedakarlığa katlanarak hizmete omuz veren insanları hayırla yad etmek, fazilet ve meziyetlerinden bahsetmek ve nihayet dualarımızda sık sık onları zikretmek, bizim için öncelikli ve çok önemli bir vefa borcudur. Bu borca karşı durgun davranmak vefasızlığın, hislerimiz, heyecanlarımız ve beyanlarımızla her ellerimizi kaldırışımızda onlar için Cenab-ı Hak'tan ihlas, samimiyet, sıhhat, afiyet ve muvaffakiyet dilemek de vefanın gereğidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatına baktığımızda da o dönem itibariyle değişik beldelerde bulunan nur talebeleri için, çok dua ettiğine şahit oluruz. Lahikalardaki ifadelerinde de görüldüğü üzere sadece onlara değil, çoluk çocuklarına, akrabalarına ve beldelerine de dua etmek suretiyle onlara iman ve Kur'an hizmetlerinde destek olmuştur. Ayrıca dualarının bereketine inandığını ifade ederek hem kendisi hem de diğer nur talebeleri için onlardan dua talep etmiştir. Dualarınızın bereketiyle inayeti ilahiye her günümü bir ay kadar mesudane bir ömre çevirdi demiştir. Ya cemil oldular. Dünyanın dört bir tarafına hicret mülahazasıyla açılan o arkadaşlarımız. Tarihin ender olarak şahit olduğu bir enginlikte, milletimiz adına inkişaf ve açılımlara vesile olmuşlardır. Çünkü onlar, yeryüzünde adeta ayak basmadık bir belde, gitmedik bir yer bırakmamışlardır. Bu açılımlarıyla onlar, tabiatı, karakteri ve donanımı itibariyle büyük olmaya açık, ancak belli bir dönemde çepeçevre kuşatıldığından dolayı, bir darlığın mahkumu haline gelmiş milletimizin önünde yeni ufuklar açmışlardır. Evet, bizim coğrafyamızın insanı içine kapandıktan yıllar hatta asırlar sonra bir kez daha gözünü açmış ve çalıştığında Allah'ın izniyle dünyanın neresinde olursa olsun muvaffak olabileceğine inanır olmuştur. Elbette bu gayret ve çalışmalara bu başarıları lütfeden Cenabı Hak'tır. Allah Celle Celaluhu küçük insanlara büyük hizmetler gördürmek suretiyle kendi büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Şayet konumları bu olan arkadaşlarımız niyet duruluğu ve kalp saffetini hep bu şekilde muhafaza eder. Her zaman... Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü karşısında kendi küçüklüklerinin farkında olurlarsa öyle inanıyoruz ki Cenabı Hak da büyüklüğünü göstermeye devam edecek, bizim insanımıza bir kez daha yeryüzünde muvazene unsuru olma lütfunu bahşedecektir. Evet, bir kere daha ifade etmek isterim ki. Ben, o muhacir arkadaşlarımızın fedakarlıklarının ve ifa etmeye çalıştıkları hizmetin büyüklüğünü derince hissedebildiğimi söyleyemem. Bunun için de, o meseleyi engince hissedenler, mutlaka değişik platformlarda hislerini seslendirmelidirler kanaatindeyim. Ortaya konan gayretleri adeta kendileri yapmış gibi, o muhacirlerin fazilet ve meziyetleriyle iftihar ederek, aynı zamanda imrendirici bir üslupla anlatmalıdırlar. Herkes dili ne kadar dönüyor, eli ne kadar kalem tutuyorsa, mutlaka en samimi hisleriyle o muhacir arkadaşlarımızı yad etmeli ve arkalarından dua etmek suretiyle onlara destek olmaya çalışmalıdırlar. Bu bizim borcumuz, onların da hakkıdır. Hakkıdır, zira çağın hadisesini gerçekleştiren ve bu uğurda nice fedakarlıklara göğüs geren o kahramanlar, şimdiden birer yad-ı cemil haline gelmişlerdir. İsterseniz mevzu, ışığa gönül vermiş bu yiğitler için bir vefa borcu sayılabilecek, Şiir şeklindeki bir manzumede yer alan Şu mısralarla tamamlayalım. Davamızın kara sevdalıları Varınca bu dünyanın ötesine Bir yad-ı cemil olacak atları Girecekler milli ruh bestesine. Her biri bin gönülde yaşayacak Simalarında ebediyet rengi Hatıraları asla solmayacak